hazretu Allah'ın Ya Rabbi cümleden ümidimi kestim. Evvel ve ahir kuluda nece ve penas sensin. Ve senin rahmet ve mağfiretine nihayet yoktur. Mec'e sığınmadır çocuklar. Mec'e sığınma. 67 nezeer vakit. sığınma. Pernata sığınacak yer. Cenabı. sığınma fiili. Pernata sığınma mahali. İsra'nın Hüseyin. Tefsir Hüseyin'de deniyor ki şöyle bir şey var, sonra da şurada, senin, senin rahmet, marifte nihayet ol. Ya Rabbi, ya yani nerede kaldı bu? Yine geldi. şurayı bir kuru teyzeceğim. Altmış çok, çok Meyus dedi. Dua, dua edelim. Şey neyse, dua. Altmış değil mi? Şur, buraya geldi. Ya Rabbi, cümleden ümidimini kestim. Evvel ve ahir, kuluna, melcebe, penah, melce, sığınacak e, fi hareket. Fenafta sığacak mahalli. Ve senin rahmet ve mahvetine nihayet yoktur der. Duanın kabulü şartlarından biri de dua edeni, herkesin ümidini kesmesi ve muradının hususunu Allah'tan beklemesi. Yani ihtiyaçta şundan yapın falan gibi bir şey son, son kurşun atılmış. Artık ondan başka bir şey kalmamış oh. Allah'tan bir şey isterken hatırında Ahmet Efendi, Mehmet Efendi bulandırmak duanın kabulüne mani olur. Sure-i Şura'da buyurur ki Allah insanın ümidini kestikten sonra yağmuru indirmekte ve rahmetini yaymakta olandır. O hakiki yar her hamde ceza vardır. Ceza var. Lan gibidir gibi derhalde. 63'te var. En sonlarda olacak. Şu ceza. He. uygun. Aşağı. Halbuki yani bu basit şu ile yine ikmal ediyor. Namaz yumurtasından civciv Çıkara göre, dağını toplayan kuş gibi e, tazinsiz ve tadilsiz parçaını yere koyup kaldırmak. Hani tavuk etleri et, et, yem toplar ya, parça indirip indirip atarız. Öyle yapmaya diyor. E, Gümüştekin tavuktan çiftçi çıkarmaya bak. Hani doğru doğrulukunu ondan bir fayda sağlamaya bak. Hazreti Mevla'nın namazı yumurtaya teşvil, ondan civciv çıkartılması yani huzur ve huşu, da derin bir saygı ve şey huzur ve şurku, huşu ise işte, ederek vaat edilen felahın bulunmasını tavsiye ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Namazlarında huzur ve huşu'ya riayet eyleyen müminler muhakkak felah bulmuşlardır. Bu var. Bu uzun var. Bu uzun var. Bu uzun var. Bu uzun var. Bu Şöyle bakalım. Hüseyin kaç oldu? Üçü. Üç, on on geçiyordu, geçiyordu. İyi. Şimdi bitirelim. Evet. Tefsir Hüseyin'i de deniyor ki, Hüseyin Fener Efendimiz namaz esnasında Semaya nazar duyurlarmış, göğe bakarlarmış. Bu ayet nazı olunca secde yerine bakmaya başladı. Onun için kıyamdayken secde yerine bakmak dedi? Ayet ne diyor buydu? Semaya bakıyormuş. Namazda huzu, huşu, riayet eylenen müminler muhakkak felak olmuşlardır. Denemiştir ki namaz kılanın hoşu namada sadece Allah ile meşgul olması, sağında ve sonunda cemahte kim olduğunu dahi farkına olmasıdır Yani hani Hazri aynı ayağı bir dikem batmış büyük küçük dikem batmış, iyice girmiş ayağına bir tür çıkartar çünkü ona iki işte ters tersine kanatları vardır, bir tür çıkartamıyorlar. En dokunma, dokunmama, dokunma. Nihayet diyor ki, diyor ki ben namazı durdun çıkarttım diyor. Ben namazı durduğum zaman dikeni çıkarttım diyor. Ben oradan duymam diyor. Bu ayet nazar olunca, Kıram'da e, e, e, diken seyrede koyan, denilmiştir ki namaz kalanı hoşuna, Namazda sadece Allah ile meşgul olması, sağında ve solundaki cemaatten kimse olduğunun dahi farkına varmamasıdır. Bahrül Hakayık'ta yazılmıştır ki, iki Bahri Hakayık hakikatler denizi manasında. Bu zaire huşu, namaz kılının başını önüne eğmesi etrafına bakmaktan sakınması, sağ elini, sol elini üstüne koyması ve kölede hazır kalbiyle okumasıdır. Batini huşu ise kalbinden Allah'tan her şeyi çıkarması ve ilahi kalbiyle okumasıdır. Batını huşu ise Tabünde Allah'tan garibitti her şeyi çıkarması ve ilahi tecellililere müstahak olmasıdır. Nitekim Peygamberimiz Zişan Efendimiz namus müminlerin miracıdır. Buyurmuştur. Celiman Celbe, beridinden efend. Namus. Namaz, namaz, namaz değil mi dedi? Namus değil, namaz. Şurada demişim namaz. Ha, pardon, affedersiniz. Namaz, müminlerin miracıdır, buyrulmuştur. Süleyman Çelebi Mevlili'nde ne, ne güzel söylüyor? Sen ki miracı ettin diye yaz, ümmetin miracını kıldım namaz. Ümmetini senin miracı çıkarttım ama, ümmetinin de namazını miracı gibi kabul ettim. Allah'ım o namazlarımızı mireç kabul etsin inşallah. Amin. Tabada bin bir Türk'ü dolaşırken kılanan namazda Allah kabul etsin. Dedeciğim, dede bir şey söyleyebilir miyim? Nefatülüyüs vermiştiniz ya fakire. Evet. Biz okuyoruz şu an. Nefatülüyüs de bir, e, yine büyüklerden bir tanesi namaz kılmayı anlatıyor. Yanınıza diyor bir ok fırlatılsa dahi diyor, onu fark etmeden diyor kılmaktır diyor doğru. Yani hani şu oradan şey O kadar hani dünyayı kapatmak gerekiyor kendini. diyor. Tabii. Bizim camiye gele, bir cannis yapsan diye yani gidersen, hmm. niye niye namaz kılmıyorsun? Kadınlar. <gülüyor> kıl desem, kıl sonra namaz açıyorsun, namaz açıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Asyetöver bile ilk rükû şatlamında, Hazreti Ömer'in ilk rükû şatlında secdeye varıp kalkıp ikinci secdeye varmıştır. Yani. Yoksa ben bir şartlandım diye? Al bunu. demiştik ki namazı bırakmayın, devam edin. Yani namaz hali mahkemede, imamlığı geçiyor arkadaki devam ediyor ikinci kişi ve devam ediliyor. Bizde o seslerle herkes toplanıyor. <gülüyor> bir gün dedem şey diyeyim, o bizim Ortaköy yüz canlı diyeyim böyle patır patır ve yukarıdaki tavandaki şeyler düştü. Sıvalar. Sıvalar. Sıvalar değil. Mermer taşları. Aha. Yani nasıl? O, o yukarı mermeri onlar monte ediyorlarmış. Kutbeye, burada o şeydeki kutbeye, minberdeki, oradan evet. insanların üzerinde. Ben anlayamadım hocam. Birkaç kişi beni ezdi zaten. Orada millet kaçan kaçan. <gülüyor> Kafanı yarmadı mı ya? Yok kafama iş yarmadı. Ben anlamadım ne olduğunu. Ben debrem oldu zannettim baştan. Yani. <gülüyor> birkaç kişi yanılan tabii. O anda namazı bana unuttu bıraktı gitti. Abi demek ki bu şu işinde de var bir şey değil Yani. Ya, Yok. Yani hiç kimseye bir şey gelmedi ki. Sadece kubbenin üzerine düştü. Taş millet korkudan kaçtı. Yani o da Kaçanları ya. fark etmişsin ama. Tabii ya ama. bir hikaye gibi. Benim <gülüyor> numara bir şey olmadı. Ya doğru ama kubbe yapıp da sen ne işin ona kardeşim ya? <gülüyor> Yapılırken değildi ben. Değil Daha o zaman tamire girmemişti. Kubbenin şey içinde, namazın içinde <gülüyor> kavanlar <kalbim, alandan> düşüyor. <gülüyor> o köşelerde şeyler var ya yaldızlar. <gülüyor> onlar hep şey mermer parçalarıdır. Onlar hep yapıştırmaymış. Hı -hı. Ve oradan gemiler geçerken onlar sallanıyormuş. Gemir Hani diye çalıyor ya. O kornaları, geminin kornaları onları yerinden oynatıyormuş. O hava basıncıyla. Gemiler ses şey diyor ya. Bir Onlar oynatıyormuş işte. Onlar bir gün öyle lap diye düştü, düştü, <gülüyor> düştü <gülüyor> zaten. Sorulmadı, namaz tekrarlanır mı? Yoksa Tabii canım, tekrarlanır. Namaz zaten herkes bir birbirine gel, ezdi. Geri geldi mi cemaat? Ha? Cemaat geri geldi. Dışarı çıkmadı <gülüyor> canım, her şey. Az bir ön sayfa, bir arka sayfa yapmıştır. Yani dışarı, dışarı, dışarı, dışarı sıkılmadı. Ya, Kadide şu sen, senki namazda etti niyaz, o çok hoşuma gitti. Neydi? dedi? senin virajına ettim. Sen kim? İşte ricim ettin niyaz? Sen miracınız çıktı Allah'tan konuşuyor. Ben de o ki benim ümmetim de miras ki senin ümmetini miracın namazıdır diyor. Allah'tan onu anlatıyor. Sen kim mirasla ettin niyaz? Ümmetin miracını kıldım namaz. Sen bana böyle i̇nşallah. nihayet ettin, ben de sana hürmetliğinin e, namazı, miraç kabul ediyor. Yani bizim kıldığımız namaz, inşallah miraç olur. İnşallah, diyor. Yani, nedenle bir de tane tilki dolaşmış. Şimdi biri, hiçbir tilkin kuyruğun birbirine değmezmiş. Böyle de var yani. Kapadım. Kapasından 40 tane, kırk tane tilki dolaşmış. Hiçbir, Hiçbir tilkinin kuyruğu birbirine de emin etmişsin. Böyle namaz kalırsa. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Peygamberin gözü etrafına kaymadı ve tuğyen etmedi. Bu menaçta Huzurda oluyor. Hiç etrafına bakmıyor. Sade ona bakıyor. Şimdi buraya biraz yani o madde ama ne şekilde tecelli etti Bilmiyorum. peygamberin gözü etrafına kaymadı ve tuğyan etmedi yani göreceğinden başkasına bakmadı böyle bakmadı diye tarif eder ümmeti muhammedin diye miracı olan namaz böyle olmadı keza bir hadisi şerifte Allah namaz kılanın karşısındadır yani karşısında Allah görür gibicisine namaz göreceksin. Kulluştun ki namaz kılan Allah'ın huzurundadır tabii demektir. Büyük bir zatın karşısında edep ve terbiyeli durulur, etrafet ve tavana bakılmaz. Cenab-ı Hak ise büyüklerin en büyüğüdür ki bu sıfat ı size celle de büyük de demektir. Büyük sıfatın. Senin namazda başlarken Allah'a ekber diye tasdik ve itiraf ediyor. Artık o ekber olan Allah'ın yice huzurunda nasıl durmak lazım geldiğini düşünülmelidir. Cebu'l aleyhisselam insan kıyafetine peygamberimizin huzuruna giterek bazı suallerde bulunduğu sırada ifsan nedir diye sormuş. Cevabayı Hz. Peygamber'e soruyor. Taraf-ı Risaletten de Allah'a onu görüyor gibi ibadet etmektir demiş. Sen onu görmüyorsan o seni görür cevabını vermiş. Evet biz Allah'ı görmüyoruz. Ama o bizi görüyor. O bizi tek taraftan olsa görüyor. Cenabı ı Pir, cenab Pir'in kuş gibi başını yere koyup kaldırma demesi de namazı huşu ve huza ve tadili erken rahat ederek kıl tadil erken namazları durakların tam zamanda yapılmasıdır. Mesela tekbir aldığı namazı tam eşit eğildiğin eğildi. Başta eğilirken, yüküye varken evleni bırakacaksın, vücut sakin hale geçecek. Eğleyeceksin yani hemen doğrultuda eğilmeyeceksin. Evleni bırakacaksın, vücut sakin hale geçecek. Ondan sonra eğleyeceksin. Kalktıktan sonra gene vücudun sakin hale geçecek. Ondan sonra secdeye var, sen herhangi ee, bir pavdur kıldır, namaz kılmaz. Yok işte tadil erken. Kadile'de ot oturacaksın. Mesela secdeye vardın tekrar kalktan o bir Allahu ekber demek kadar zaman içerisinde dur bekleyeceksin. O seyrek tek şey varancaksın yok deme şey işte, kuş gibi topla gibi topla dediği o tadil tarihi erken bir erken üzerine namaz kılacaksın. Çabuk da kalsan o çabuk içindeki ayakta gene orantılı olarak ama bir bir edeceksin. Bir hadisi eee hırsızlık ciadeyle, icadeyle en kötüsünüz size haber vereyim denilmiş. Yani sonra o kim diye sorunca da namazdan çalandır. Cevabını verilmiş, namazdan nasıl çalınır diye izahat istenmesi üzerine zükû ve vücudu tamamlamak suretiyle. Hani zükû ve ayakta kalktığınız, secdeye vardığın zamanı zükûye e vardığın zamanı kararı kadar. Hemen sapır da yapacaksa gayet hazır böyle içerisinde Yattın, seyirciye vardın, e, duvarını okudun, kalktığın zaman hemen tekrar yatmıyordun. Bu da kalkmadan beri yatanları görüyoruz. Evet. Yapmayın, kalkacaksın, o kadar oturacaksın, Allah-u Ekber diye ne kadar tekrar. Tekrar, Allah-u Ekber de veya de deme ama o kadar oturacaksın. Rüküm sözünün tam üzere buyrulmuştur. O gibi namaz hırsızları hakkında başlarını yere koyarlar, kuyruklarını göğe kaldırırlar da sanki Allah'a ibadet etmiş olurlar. Beyti söylemiştir. Yine bir hadiste nice namazı duran vardır ki namazdan ona hasıl olan yorgunluktan ve zahmetten başka bir şey değil buyurmuştur. Her namaz kılığında namaz kırayan. Kılıyor. Sanetmiyelim her hacce giden de haji oldu sanetmiyelim. Nefas kılmay, olmak da büyük işlerdir onlar. Gerçi basit gibi görünse de. Şimdi burada bırak, bırakıyoruz inşallah. E, 9866. Şu kafendeyi bırakalım da. Aha. pastinya çünkü onu onu aramızda topladım da ona göre, göre yeme tepiye kaç kişi gelecek orada. Ondan yeme